Ben şunu ileri sürebilirim ki güney balinası kuyruğunu suların yüzeyinde salladığı zaman çevreye yayılan koku ılık bir salonda misk sürünmüş bir kadının hışır hışır ipek giysisinden savrulan kokudan farksızdır. İspermeçet balinasının büyüklüğüne hesaba katarsak, kokusunu neye benzetebilirim acaba? Olsa olsa bir Hint kentinden, Büyük İskender'i karşılamak için yola çıkan dişlerine elmaslar, tüm bedenine güzel kokular sürülen ünlü bir file belki. Fransız gemisiyle karşılaşmamızdan birkaç gün sonra, Pequot'un en önemsiz gemicisinin başına gelen kaza bir hayli anlamlıydı. Pek acı bir şeydi bu. Zaman zaman çılgınca sevinçlere kapılan Karabahtlı gemimiz bu olay yüzünden kendi başına gelecek belaları sizinler gibi oldu. Bir balina gemisinde av başlayınca herkes sandallara binmez. Sandallar balinayı avlarken gemi bekçisi denilen birkaç gemici gemiyi yönetirler. Genel olarak bu gemi bekçileri sandallardaki denizciler kadar güçlü kuvvetlidir. Ama aralarında ayrıca çelimsiz, beceriksiz ya da korkak biri varsa ister istemez gemi bekçileriyle beraber kalır. İşte Pekuot'ta da böyle biri vardı. Kısaca Pip dediğimiz küçük senci Pip'indi bu. Zavallı Pip. Sözü geçmişti bundan önce. Bir dram havası yaşadığımız o korkulu ve sevinçli gece tef çalmıştı anımsarsanız. Dış görünüşüyle Pip, Hamur Surat'ın eşiydi. Renkleri tutmuyordu ama aynı çiftte koşulmuş, aynı boyda, biri kır, biri kara iki tay gibiydiler. Piple Hamur Surat gel gelelim zavallı Hamur Surat biraz aptalca ve durgundu. Pipse fazla duygulu olmakla beraber aslında cin gibi zeki, güzel huylu, sevimli ve tüm zenciler gibi güler yüzlüydü. Her çeşit ırk arasında zenciler, bayramların, seyranların tadını herkesten fazla çıkaranlardır. Onlar yılın üç gününün de 4 temmuzmuş ya da yılbaşıymış gibi geçmesini isterler. Küçük zencinin pırıl pırıl bir çocuk olduğunu söylersem bana gülmeyin. Çünkü karalığın bile kendine göre bir parlaklığı vardır. Kral odalarının duvarlarını süsleyen ışıl ışıl abonozları düşünün. Pip, yaşamayı seviyordu. Barış ve güven içinde yaşamayı seviyordu. Bu yüzden her nasılsa başına gelen o tüyler ürperteci iş, pırıltısını bir hayli söndürmüştü zavallının. Ama birazdan göreceğimiz gibi bu geçici sönüklük sonunda korkunç ve çılgın bir ışıkla yeniden aydınlandı. Connecticut'tan gelen bu talentlı zencinin yaratılışındaki pırıltı on kat arttı. Bir zamanlar ülkesinin çimenlerinde sazlı sözlü, nice şenlikleri büsbütün coşturmuş, güzel seslerle dolan akşamlarda şen kahkası, ufkun çemberini yıldız çıngıraklı bir tefe çevirmişti. Gün ışığında mavi damarlı bir boynu süsleyen güzel bir elmas diri diri parlar. Ama kurnaz bir kuyumcu, elması en göz kamaştırıcı pırıltısıyla göstermek için karanlık bir zemin üstüne koron. Gün ışığıyla değil, Lamba ışığıyla aydınlatır. O zaman bu elmas, cehennemi anımsatan coşkun, görkemli pırıltılar saçar. İşte o sırada uğursuz bir alev taşar ve billur göklerin bu en yüce simgesi, cehennem kralının tacından çalınmış bir elmasa benzer. Neyse, öykümüze dönelim artık. Amber işi sırasında Stabın sandalının en arka sırasında kürek çeken gemici elini burktuğu bir süre iş göremez hale geldiği için onun yerini Pip almıştı şimdilik. Stabın sandalına ilk gelişinde Pip bir hali sinirliydi. Bereket versin o gün Balina ile pek yakından karşılaşmadığı için rezil olmadan çıktı işin içinden. Ama Stab Pip'in halini görmüş ona canını dışına takıp cesur olmasını öğütlemişti çünkü cesaret çok gerekli olacaktı bu işte. Sandalın denize ikinci inişinde gemici kısa küreklerle balinaya yaklaştı. Balina ilk zıpkını yer yemez her zamanki gibi sandala şöyle bir tosladı. Aksine de zavallı pipin oturduğu yerin tam altına vurmuştu. Şaşkına dönen küçük zenci elinde küreği havaya fırlayıverdi. Ve öyle bir fırlayış fırladı ki boşanan halat göğsüne dolandı. Çocuğu aldığı gibi götürdü. Denize düşen pip halattan kendini kurtaramıyordu bir türlü. Zıpkınlanan balina da hızlanınca halat dakikasında gerili verdi. Bir de baktık zavallı pip köpükler içinde zalim halat birkaç kere göğsüne boynuna dolanmış zavallı sandalın önündeki yumalara sürüklüyor. Taştego avın coşkunluğu içinde sandalın provasında duruyordu. Korkak bildiği pipi hiç de sevmiyordu Taştego. Sandalın bıçağını kınından çıkarıp keskin ağzını halata dayadı. Sonra da bana dönüp sordu. Keseyim mi? Pip'in suratı mosmor, boğuldu boğulacak. Kes tanrı aşkına kes diye yalvarır gibi. Bütün bunlar bir şimşek hızıyla oldu. Yarım dakika bile sürmedi hepsi. Stap kes diye gürledi. Böylece balinayı feda edip Pipi kurtardık. Zavallı küçük senci kendine gelir gelmez bağırıp çağıran gemicinin küfür yağmuruna tutuldu. Stab, gayri resmi saydığı bu küfürlerin bitmesini hiç istifini bozmadan bekledikten sonra, kendisi de açık seçik sözlerle ama yarı şaka, yarı ağırbaşlı bir tavırla Pip'i resmi olarak aşladı. Sonunda yine gayri resmi olarak küçük zenciye bir sürü uslu akıllı öğütler verdi. Söylediğinin özü şuydu, sandaldan hiçbir zaman atlama Pip. Ancak... Ama akıllı uslu öğütlerin tümü gibi, üst tarafı ne olduğu pek anlaşılmayan laflardı bunlarda genel olarak, sandalı bırakma, balina avcılığının gerçek bir baş yasasıdır. Ama kimi durumlarda sandaldan atla, daha da yerinde bir baş yasa olur. Sonunda Stapp pipe e verdiği dört başı mamur öğütlerle sandaldan atlama konusuna fazla yer verdiğini görerek, bu öğütlerden birdenbire vazgeçip sözlerine şu kesin buyrukla son verdi. ''Sandala yapış pip. Yoksa vallahi billahi seni bir daha çıkarmam denizden. Aklını başına topla. Senin gibileri yüzünden balina feda edemeyiz. Alabama'da bir balinanın fiyatı seninkinden 30 kat fazladır. Unutma bunu ve bir daha atlama sandaldan. Bu sözlerle Stap şunu anlatmak istiyordu belki de. İnsan insanı nedenli severse sevsin, para kazanma isteği iyilik etme isteğinden ağır basar çoğu zaman. Gel gelelim kaderin kulları hepimiz. Pip yine de atladı sandaldan. Bu ikinci kaza birincisine tıp atıp benzer bir biçimde oldu ama bu kez halat göğsüne dolanmadı. Böylece balina hızlanmaya başlayınca pip telaşlı bir yolculuğun unuttuğu bir bavul gibi arkamızda kaldı. Ne yazık ki Stapp da sözünü tuttu. Güzel, masmavi, güler yüzlü bir gündü. Pul pul, serin serin, dümdüz deniz... Dövüle dövüle incecik olan bir altın yaprak gibi uzanıyordu ufuklara. Pip'in kapkara kafası bir soğan başı gibi sularda batıp çıkıyordu. Pip hızla sandaldan dışarı fırlarken hiç kimse bıçağa sarılmamıştı bu kez. Stap acımasız sırtını çevirmiş, zıpkınlanan balina uçar gibi gitmişti. Uçsuz bucaksız denizde stapla pipin arası bir mil açıldı üç dakika içinde. Suların ortasında zavallı pip kıvır kıvır kapkara başını güneşe çeviriyordu. Olanca yüceliğine ve parıltısına karşın onun gibi tek başına ve yetik olan güneşe. Usta bir yüzücü için hava durgunken açık denizde yüzmek karada yaylı bir arabada yol almak kadar kolaydır. Ama o korkunç ıssızlık insanı ezer. Taş yürekli bir sonsuzluğun ortasında kendi belleğinde gömülü kalmak. Ey tanrım nasıl anlatılır bunun ne olduğu. Açık denizde dümdüz sularda yıkanan gemicilere bakın. Gemilerin yanından hiç uzaklaşmazlar. Çevresinde yüzerler hep. Ama Stab zavallı küçük senciği kaderine bırakmış mıydı gerçekten? Hayır böyle bir niyeti yoktu hiç değilse. Çünkü Stabın sandalının arkasında iki sandal daha vardı. Onlar çabucak gelir pipi hemen kurtarırlar diye düşünmüştü herhalde. Şu da var ki kendi yüreksizlikleri yüzünden gemiciler böyle bir tehlikeye düşünce ki bu sık sık olur, balina avcıları her zaman onu kurtarmayı düşünmezler. Deniz ve kara kuvvetlerinde olduğu gibi balina avcıları arasında da korkak sayılanları kimse sevmez, kimse acımaz onlara. Üstelik arkadan gelen sandaldakiler Pip'i görmemişlerdi. Birden yanlarından çıkıveren balinalara gözleri ilişince dönüp avlarının peşinden gitmişlerdi. Stab'ın sandalı da artık öyle uzaklaşmış, içindekiler ava öylesine dalmışlardı ki Pip'i çepçevre saran ufuk gittikçe genişlemeye, Pip de tüm umudunu kesmeye başlamıştı. Sonunda sıf bir rastlantıyla Pekot gelip onu kurtarmıştı ama o günden sonra küçük Zenci, Aklını yitirmiş gibi dolaşıp durdu güvertede. Herkes onu artık deli saydı. Deniz acı acı alay edercesine, pipin ölümlü bedenine dokunmamış, ölümsüz ruhunu boğmuştu. Daha doğrusu, iyice boğmamış da, büyülü derinliklere sürüklemişti ruhunu. Orada, küçük kara adamının dalgın gözlerinin önünde, yeni yaratılmış bir dünyanın hiç bozulmamış biçimleri bir ileri bir gereği kayıyordu. Orada büyük akıl, o cimri deniz tanrısı, biriktirdiği hazineleri seriyordu önüne. Gamsız, sevgisiz, hep genç kalan, sonsuz derinlikler içinde. Pip, tanrı gibi her yerde var olan sürü sürü mercanlar görüyordu. Suların göklerinden yukarı, yıldız çemberleri savrulan mercanlar. Pip, dokuma tezgahının pedalında tanrının ayağını görüyordu. Gördüğünü de söylüyordu. İşte bu yüzden deliye çıkardılar adını. İnsanların çılgınlık dediği şey, Tanrı için aklın ta kendisidir. Tüm insan düşüncelerinden sıyrılan akıl, Tanrı düşüncesine ulaşır sonunda. Bu düşünce akıl dışı ve çılgınca bir şeydir bizim için. Oysa bu düşünceye varan, mutluluğun da, mutsuzluğun da üstüne çıkar. Umursamaz olur. Tıpkı Tanrı gibi. Bundan ötesine gelince, stabı fazla ayıplamayın. Balina avında olur böyle şeyler. Sonunda göreceksiniz ki benim de başıma gelecek aynı şey. Beni de bırakıp gidecekler. Stav'ın böylesine pahalıya mal olan balinası Pekuod'un bordasına çekildi. Daha önce anlattığımız gibi o bağlamalar ve kesmeler Hidelberg fıçısının boşaltılmaları gereğince yapıldı. Kimi bu son işle uğraşırken kimileri de ispermeçet yağıyla dolu varilleri çekip götürüyordu. Bu ispermeçet birazdan anlatacağımız biçimde kaynatılıp eritilmeden önce özenle yoğruluyordu. Birkaç gemiciyle birlikte Konstantin'in banyosu kadar kocaman bir teknenin önüne ben de oturduğum zaman soğuyan ispermeçetin yer yer garip bir biçimde katılaşıp billura döndüğünü, yer yerde sıvı kaldığını gördüm. Bizim işimiz katılaşmış parçaları elle sıkıp yumuşatmaktı. Tatlı ve yağlı bir işti bu. Eski çağlarda ispermeçetin yüz kremi olarak böylesine ilgi görmesine şaşmamalı. İnsanın derisini öyle temizliyor, parlatıyor, öyle tatlı tatlı yumuşatıyor ki. Elimi birkaç dakika ispermeçete batırınca parmaklarım yılan balıkları gibi olmuştu. Neredeyse kıvrım kıvrım kıvrılıp sarmallara döneceklerdi. Bocurkat başındaki belalı işten sonra güverteye bağdaş kurmuş, rahat rahat oturuyordum. Tepemde masmavi, durgun bir gökyüzü vardı. Gemi gevşek yelkenlerle huzur içinde ilerliyordu. Neredeyse bir saat içinde pıhtılaşan o yumuşak, tatlı, süzülmüş yığınlara daldırıyordum ellerimi. Parmaklarımın arasında küçücük, toz toparlak, ispermeçet parçaları dağılıyor ve özünü koyu veren olgun üzüm taneleri gibi olanca bereketini saçıyordu çevreye. O tertemiz kokuyu çekiyordum içime. Bahar menekşelerinin kokusuydu bu düpedüz. İnanın bana, Minsk kokulu bir çayırda sanıyordum kendimi o sırada. Ettiğimiz korkunç yemin aklımdan iyice silinmiş gitmişti. Ellerimi ve yüreğimi bu güzelliği anlatılmaz nesnenin içinde yıkayarak o yemini silmiştim benliğimden. Paraselsus'un ta eskiden söylediğine göre ispermeçette öfkeyi yatıştırma gücü varmış. Paraselsus'a inanacaktım neredeyse. Böyle temiz temiz yıkanırken her çeşit kötü niyetten, huysuzluktan, kötülükten sıyrılıyordum. Bir tanrı gibi.